Merhaba, bu eğitimimizin konusu 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununda tanımlanmış kişisel verilerin korunması ile ilgili temel gereklilikleri anlatan temel bir eğitimdir. İsmim Yeşim İnceoğlu Dinçer, 2011 yılından beri ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde bilgi güvenliği ile ilgili denetim, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmekteyim. 2016 yılında kanunun çıkması ile tabii ki bilgi güvenliği ile ilgilenen insanlar olarak biz de bu kanunun temellerini inceledik ve bununla ilgili işletmeler içerisinde, kurum ve kuruluşlar içerisinde yapılması gerekenlerle ilgili gereklilikleri çalıştık ve bugün de size bunlarla ilgili bilgi sunuyor olacağım. Bu eğitime işletme içerisinde çalışan, kurum ve kuruluşlar içerisinde çalışan herkes katılabilir, katılmalıdır. Çünkü kurum ve kuruluşlar e, bu kanunun gerekliliklerini çalışanları ile birlikte işbirliği içerisinde ancak yürütebilirler. E, bunun için de e, bu temel eğitimi tüm kurum çalışanlarının alması faydalıdır. Nedir kişisel verilerin korunması? Aslında temel, insani bir haktır. Özel hayatın gizliliğiyle de doğrudan bağlantılıdır. Mahremiyet dediğimiz kavram, işte burada konu olmakta. Kişilerin özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakıncalı bulunan verilerin hukuken korunması gerekliliğidir. Biz bugüne kadar özel hayatı hep ünlüler kısmında ele aldık hep ama aslında internetin bu kadar yaygın kullanıldığı, bütün işlerin internet ortamında artık yapıldığı bir dünyada alışverişimizi, işte devlet kurumlarına yapacağımız bir takım başvuruları, onayları veya ödemelerimizi birçok işlemimizi internet vasıtasıyla yapmaktayız ve internette gezerken de birçok ayak izi bırakıyoruz. Verilerimizin ayak izini bırakıyoruz. bunlarda daha önce duyduğunuz üzere Facebook Wikileaks vesaire gibi skandallarda ortaya çıktığı üzere isteğimiz dışında tercihimiz dışında başka amaçlarla kullanılabiliyor olmakta. Bu kanunun çıkmasının temel sebeplerinden bir tanesi de e, bu gerekliliklerin bu e, kişisel verilerin isteği ve amacı dışında kullanılmasının engellenmesini sağlamak. E, ülkemizi kişisel verilerin korumasına yönelik kanun düzenlemeye hazırlayan etkenlerde aslında temelleri burada yatıyor. İnsan haklarının etkin bir biçimde korunması, Avrupa Birliği ile yürütülen üyelik müzakereleri ve uluslararası işbirliği ticaretin arttırılması ihtiyacı şeklinde e, tanımlanabilir. E, tabii ki dünyanın gündemi ve dünyadaki tüm global e, ölçekteki işletmelerin, e, kurum ve kuruluşların ve e, devletlerin e, sorunu halinde bu. Bununla ilgili yasal düzenlemeler getirildikten sonra uyumla ilgili kurum ve kuruluşların yapması gerekenler düzenlendiğinde biraz geç de kalınmış olsa gene de kişisel bilgilerimiz, verilerimiz bir şekilde korunma altına giriyor olabilecek. Aslında kişisel verilerimizin güvenliği 6698 sayılı kanundan önce de Anayasamızda tanımlı. Anayasanın 20. maddesinde herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir hükmüne yer verilmiştir anayasamızda. Bu kanun dediğimiz gibi dünyadaki internet kullanımı, mobil veri kullanımıyla birlikte daha da önemli hale geldiği için ee, ülkeler bununla ilgili uyum yasalarını aslında 2000'li yıllardan beri yapmaktalar. Ülkemizde de 6.698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu 7 Nisan 2016 tarihi ve 29.677 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tabi bu kanunun e, ciddi anlamda uyum yükümlülükleriyle ilgili süreye ihtiyaç duyduğunu belirtti kurumlar. Çünkü hem teknik altyapılarını geliştirmekte hem e, dokümanları hazırlamakta hem de personelini bununla ilgili eğitip e, sistem içerisinde yer almalarını sağlamakla ilgili bir uyum sürecine ihtiyaç duyuldu. E, kanun koyucular da bu uyum sürecini 2 yıl olarak belirlediler. E, 8 Nisan 2018 yılına e, tarihine kadar bu uyumun tamamlanmış olmasını e, kanunda belirttiler. Ve 8 Nisan 2018 tarihinden itibaren tüm kamu kurum kuruluşları, serbest meslek erbapları da dahil olmak üzere herkesin tüm kurum ve kuruluşların bu kanuna uyumlu hale geldiği kabul edilmekte. Hatırlarsınız e, 8 Nisan 2018 tarihi öncesinde bize birçok SMS ile mesaj geldi. İşte bir takım market, e, sadakat kartları, işte bankalar vesaireden kişisel verilerinizi kullanmamızı onaylıyor musunuz? Lütfen onay verin yoksa kartınız yenilenmeyecektir gibi. İşte aslında tüm onlar uyum yükümlülüklerini yerine getirebilmekle ilgili tarihe uyum sağlamaya çalışıyorlardı. Ve onun öncesinde de uyumlu hale gelmek için gerekenleri yapmak istediler. Bu kanunun amacı kişisel verilerin işlenmesinde temel hak ve özgürlükleri korumak. En temel amacı aslında kişisel verilerimiz bizim mahrem ve bize özel verilerimiz olduğu için bununla ilgili nerede ve ne kadar paylaşılacağı, nasıl işleneceği bizim kanunlarla belirtilmiş çerçeveler dışarısında bizim yetkimizde, kişilerin yetkisinde. O yüzden... Bununla ilgili temel hak ve özgürlükleri korumayla ilgili temel bir amaç var. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini, uyacakları usul ve esasları düzenlemek ve bir disiplin altına almak. Kurum ve kuruluşlar kendi arzu ettikleri gibi amacı dışında veya maksadını aşacak şekilde kişisel verileri işleyemezler. Bununla ilgili çerçeveleri çizmek ve bu çerçeveye uymadıklarında da e, kanunun getirdiği e, sorumlulukları uyum sağlamak zorundalar. Kişilerin mahremiyetini koruma, kişisel veri güvenliğini sağlamak bu kanunun temel amaçları. Bu kanun kapsamı dışında olan haller var. Bu haller kişisel verilerin kendisiyle veya aynı konutta yaşayan Aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi, aynı konutta yaşayan aile bireylerinin birbiriyle ilgili kişisel verileri işlemeleri e, bu kanun kapsamının dışında. E, sunumun başından beri kişisel verilerin işlenmesi diye sürekli atfediyorum. E, bu işlemenin ne demek olduğunu ilerideki slaytlarda daha detaylı anlatıyor olacağız. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, yani TÜİK gibi e, devletin istatistik kurumları gibi kurumlarda e, bir takım finansal verilere erişmek için, planlama ve istatistik bilgiler oluşturmak için anonim hale getirmek şartı ile yani ad, soyad vesaire kişinin kim olduğu verisine ulaşamadan bir takım veriler işlenebilir. E, bu işlemede bu kanun kapsamı dışında kabul edilmekte. Kişisel verilerin sanat, tarihi, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi o da bu kanun kapsamı dışında sayılıyor. Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi toplum kamu güvenliğini ilgilendiren, tehdit eden veya önleyici faaliyetlerle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili ee, veri işleme bu kanunun kapsamı dışında sayılmakta. Kişisel verilerin yargı infaz mercileri tarafından işlenmesi. Bu yargı infaz mercileri e, avukatları dışında tutarak e, mahkemeleri ilgilendiriyor olmakta. Mahkemeler e, konunun e, muhatabı. Onlar da bu verilerin işlenmesiyle ilgili e, kanun kapsamı dışında yer almaktalar. Bu kanunun yürütücüleri kişisel verilerin e, korunması kurulu. Kişisel verilerin korunması kurulu özel bir e, kurum olan kişisel verilerin korunması kurumunun üyeleri. Bu üyeler e, kanunun e, koyulması ve yürütülmesiyle ilgili faaliyet göstermektedirler. Bu kurul kanunla ve diğer mevzuatta verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir, kullanır. Görev alanına giren konularla ilgili olarak hiçbir organ, makam, merci, kişi veya kuruluştan emir almaz, talimat vermez, tavsiye ve telkinde bulunulmaz. Bu kurul 9 kişiden oluşmakta. Kurulun 5 üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. 4 üyesi de Cumhurbaşkanı tarafından seçilmekte. Kişisel korunması kurulunun görev ve yetkileri 6.698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu 22 ve 23. maddelerinde tanımlanmıştır.